Bismillahirrahmanirrahim. Nafile namazlar, Kadir Gecesi namazı. Ramazan ayının 27. gecesine rastladığı kuvvetle tercih edilen gece Kadir Gecesidir. Pek mübarek bir gecedir. Kur'an-ı Kerim bu geceden başlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inmiştir. Bu gece ibadetle geçirmenin sevabı çoktur. Bu gecenin bir anı vardır ki, o ana rastlayan bir dua muhakkak kabul olunur. Bu şerefli gecede teravihten sonra bir müddet daha ibadette bulunulması, nafile namaz kılınması bu geceyi ibadette geçirmek demektir. Deniliyor ki, Kadir Gecesi namazının en azı 2 rekat, ortası 100 rekat ve en çoğu da 1000 rekattır. Bu namaz 2 rekat kılındığı takdirde her rekatında 200 ayet okunmalı, 100 rekata kadar kılındığı zaman, her rekatinde Fatiha suresinden sonra Kadir suresi ile 3 defa da İhlas suresi okunup, her 2 rekatta bir selam verilmelidir. Afuvün, affe, anni. Yani Allah'ım sen affedicisin, bağışlanmayı, bağışlamayı seversin, beni affet, duası da tekrarlanmalıdır. Bu namazın bu şekilde kılınacağına dair rivayetler pek kuvvetli değildir. Asıl maksat bu geceyi mümkün olduğu kadar ibadetle geçirmektir. Bu kutsal gecede elden geldiği kadar, Nafile namazlar gibi namazlar kılınabilir. Bununla beraber ağır ve zor davranışlardan kaçınılması daha faziletlidir. Yolculuk namazı Bir Müslüman bir yola çıkacağı veya bir yoldan döndüğü zaman iki rekat namaz kılmalıdır. Bu memduptur. Giderken evde gelince mescitte kılmak daha fazilettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferden kuşluk vaktinde de dönerler ve mescidi saadete girip İki rekat namaz kılarlardı. Bir müddet de orada otururlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. 10- Tesbih namazı. Bu namaz her rekatında 75 defa Sübhanellahi velhamdülillahi ve la illallahu Vallahu allahu ekber diye tekbir alınan 4 rekatlı bir namazdır. Allah rızası için nafile namaza niyet ve Allahu ekber diye namaza başlanır. Sübhaneke'den sonra 15 kere Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilaha illallah ve Allahu ekber okunur. Sonra evuzu besmele çekinerek Fatiha ile bir sure daha okunur. Arkasından tekrar 10 defa Subhanallahi tekbiri, Subhanallah ile başlayan tekbir okunur. Sonra rükûya varılıp rükû tesbihlerinden sonra yine 10 defa Subhanallah ile başlayan tekbir okularak rükûdan semi Allahu limen hamide Rabbena ve lekel denilerek kalkılır. Bu kıyam halinde de on defa Sübhanallah ile başlayan zikir okunur. Ondan sonra secdeye varılıp, secde tesbihleri yapıldıktan sonra yine on defa Sübhanallah ile başlayan zikir okulur. Secdeden tekbirle kalkınır, kalkılır ve celse halinde yine on defa Sübhanallah ile başlayan zikir okunur. İkinci secdeye tekbirle varılıp, üç defa yine secde tesbihleri yapıldıktan sonra 10 defa Sübhanallah ile başlayan zikir okunur. Böylece namaz tekbirlerinden fazla olarak alınan tekbirlerin toplamı 75 olur. Bu birinci rekattan sonra ikinci rekata kalkılır ve yine önce 15 defa Sübhanallah ile başlayan tesbih okunur. Sonra birinci rekatta yapıldığı şekilde kılınarak kade yani son oturuş yapılır. Tahiyyat ve salavatlar okunur ve selam verilir. Her iki rekatta yapılan bu tesbihlerin toplamı 150 olur. Bundan sonra selam verilip aynı şekilde iki rekat daha kılmış. Böylece dört rekata yapılan tesbihlerin sayısı 300 olur. Bu tesbih namazında yanılma olsa yapılacak seyir secdelerinde bu tekbirler getirilmez. Tesbih namazında sevabı çoktur. Bu namaz her vakit kılınabilir. Hiç olmazsa haftada veya ayda veya ömürde bir defa olsun kılınmalıdır. Tevbe namazı bir Müslüman insanlık gereği bir günah işlerse hemen bundan pişman olup tevbe etmesi lazım gelir. İşte böyle bir kimsenin işlediği günahtan tevbe için güzelce abdest aldıktan sonra kırsal bir yere çıkıp iki rekat namaz kılması ve o günahlardan dolayı Allah'tan mağfiret dilemesi menduptur. Böyle günah işleyip de sonra kalbinde pişmanlık duygusu beliren kimse bu günahı bir daha yapmamaya karar verip yüce Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ın onu bağışlayacağına dair bir hadisi şerif vardır. Hacet namazı, ahirete ve dünyaya ait bir dileği bulunan kimse güzelce abdest alır ve bir rivayete göre dört, diğer bir rivayete göre on iki rekat namaz yatsıdan sonra kılar. Sonra Yüce Allah'a hamd eder, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selamda bulunur. Ondan sonra hacet duasını okuyup o işin olmasını Yüce Allah'tan diler. Hacet namazının birinci rekatında Fatiha suresinden sonra üç defa ayette kürsi, diğer üç rekatında da birer Fatiha ile birer ihlas ve muavviziteyn sureleri okunması hakkında bir hadis-i şerif vardır. Hacet duası şudur. Allahümme inni yes'elüke tevfika ehlil hüda ve a'male ehlil yakini ve münasahate ehlil tevbeti ve azme ehlil sabr. وجد أهل الحشية، وطلب أهل الرابة، وطلب أهل الرابة، وتأبد أهل الوراء، وإرфан أهل العلم حتى حافك. اللهم إني أسألك مهافتا تحججوني عن معسيتك حتى أعمل بأعتك. بتاع بياعتك بتاعتك عملا استحق به جزاكه فحتى اناس هاك بالتوبه خوفا منك وحتى اخلص لك الناس هاك كبا لك وحتى اتوكل عليك في الأمور حسن الظن بك سبحانك خالقا خالق النور Manası, Allah'ım ben senden hidayet ehlinin başarısını, yakın erbabının amellerini, tevbe edenlerin ihlasını, sabredenlerin azmini, haşet sahiplerinin ciddiyetini, rağbet erbabının isteklerini, takva ehlinin ibadet hallerini, bilim sahiplerinin anlayışını dilerim. Böylece korkarak senden gereği üzere korkmuş olayım. Allah'ım ben senden öyle bir korku isterim ki, Beni sana isyan etmekten engellesin de sana itaat ederek bir amel işleyeyim. Onunla senin rızanı kazanayım. Böylece senden korkarak ihlasla tevbe edeyim. Sana muhabbetle, ibadeti ihlas üzere yapayım ve sana güzel zan besleyerek bütün işlerde sana tevekkül edeyim. Ey nuru yaratan, sen bütün noksanlardan münizzehsin. İstihare namazı İnsan, kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşmak isterse, yatacağı zaman iki rekat namaz kılar. Birinci rekatta Kafirun suresini, ikinci rekatta İhlas suresini okur. Namaz sonunda da istihare duasını okur. Sonra da abdestli olarak kıbleye yönelip yatar. Rüyada beyaz ve yeşil görülmesi hayra işarettir. Siyah ve veya kırmızı görülmesi de kötüye işarettir. Bu şekilde istihare namazının, 7 gece yapılması ve kalbe ilk gelene bakılması da bir hadis-i şerifte buyrulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına istihareyi öğretirlerdi. İstihare namazını kılmak mümkün olmayınca yalnız duasıyla yetinilir. Aslında meşru ve hayırlı bir iş yapılacak, hayırlı bir iş için yapılacak istihare, onun istenilen vakitte yapılıp yapılmaması yönünden yapılır. Yoksa doğrudan doğruya o hayırlı iş için yapılmaz. Belli bir sene de hacca gidip yapılmaması gibi. İstihare duası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Edilmiştir. Allahumme innî estahîruke bi'ilmike ve estakdiruke bi ve es'eluke min fadlike azîmî فإنك تقدر ولا أقدر، فتعلم ولا ولا أعلم، فأنت الله الله ملقيوبه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا أمر حير لي في ديني، وما آشي، فأعقبة أمري وأعجلي أمري وأعجليه، فأقدره. لي ويسرح لي ثم بارك فيه، وإن كنت تعلم أن خازل أمر شر لفيني لفي ديني، وما أعجب عاقبة أمره، فأعجل أمري وأعجله، فاسفِرخه، فصرفه، عني وصرفني عنه، فقدر ليال، خير خير خيسو كان. Cümme erdiyni bihi ve yesmî hacâtihi Manası: Allah'ım, Sen bildiğin için hakkında hayırlı olanı senden isterim ve kudretin yettiği içinde ben senden güç isterim. Senin büyük ihsanından hayır dilerim çünkü senin her şeye gücün yeter, ben ise güçsüzüm. Sen her şeyi bilirsin, ben bilmem. Sen olacak şeyleri de bilensin. Allah'ım eğer bu iş benim dinim, dünya yaşayışım, akıbet olarak işim, dünya ve ahiretim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan bunu bana takdir et ve bana kolaylaştır. Sonra onda bana bereket ver. Eğer bu iş benim dinim, yaşayışım, akıbet olarak işim, dünya ve ahiretim hakkında benim için kötülük olduğunu biliyorsan bunu benden kaldır. Beni de ondan uzaklaştır. Hayır neredeyse bana onu takdir ve nasip et. Sonra beni ona razı kıl. Tatil namazı. Her nasılsa kısasla öldürülecek olan bir Müslüman, bu cezanın uygulanmasından önce iki rekat mafile namazı kılarak tevbe ve istiğfar etmelidir. Hayırlı dualar yapmalıdır. Bu namaz Allah tarafından bağışlanmasına vesile olabileceği cihetle güzel görülmüştür. İstiska namazı yani yağmur duası namazı. Yağmurlar kesildiği zaman Müslümanlar yağmur duasına çıkarlar. İkram bol olan yaratıcımızdan yağmur yağdırmasını isterler. İmam-ı Azam'a göre istizgadan maksat yalnız duadır, mağfiret dilemektir. cemaatle namaz sünnet değildir fakat caizdir. İnsanlar isterlerse ayrı ayrı namaz kılabilirler. İki imama göre ise istizga için en büyük idarecinin veya onun göstereceği kimsenin cuma namazı gibi aşikari okuyuşla iki rekat namaz kıldırması menduptur Bu namazın arkasından bayramlarda olduğu gibi hutbe okunur. Hatip minbere çıkmaz yerde durur. Kılıç, ok veya sopa gibi bir şeye dayanarak hutbelerini okur. Üç gün halka arkaya istiska duasının çıkılması güzeldir. Yağmurun inmesi gecikirse, eski elbiseler giyilerek ve başlar öne eğilerek tevazu içinde yayı olarak sahraya çıkılır. Önceden tevbeler yapılır, sadakalar verilir. Haksız yere alınmış şeyler varsa sahiplerine geri verilir. Müslümanlar için mağfiret istenir. İmam Muhammed'e göre, hatip hutbe esnasında elbisesi dört köşeli ise, bunun aşağısını yukarıya, yukarısını aşağıya çevirir. Değirmeyi ise sağını sol tarafa ve solunu da sağ tarafa getirir. Giydiği tabak halktan ise içini dışarıya ve dışını da içeriye getirir ve bu şekilde elbiselerini giyer. Bu sıkıntılı durumun değişmesi için bir hayır nişanı olarak yapılır. Fakat cemaat elbiselerini böyle tersine giymez. Müslümanlar yağmur duasına çıkarlarken yani çocuklarını evcil hayvanlarla onların yavrularını beraberlerinde götürürler. Çocukları ve yavruları bir müddeten ararından uzaklaştırırlar. Böylece üzüntülü bir hal içinde zayıflara ve ihtiyarlara dua ettirerek kendilerde amin derler. İşte üzüntü, tevazu, kalp yumuşaklığı ve büyük bir teslimiyet içinde Yüce Allah'ın rahmet ve yardım istenir. Daha sahraya çıkmadan yağmur yağmaya başlarsa buna bir şükür karşılığı olsun diye yine sahraya çıkarlar. Bunu yapmak menduptur. Yağmurlar istenenden çok yağmaya başlayınca bunun kesilmesi veya başka taraflara dönmesi için dua edilmesinde bir sakınca yoktur. Yağmur yağarken Allahümme sayyiben nafian Allah'ım bunu yararlı yağmur yap denir. İstenilerden fazla yağınca da Allahümme hava aleyna ve la aleyna. Yani Allah'ım buna bunu zarar vermeyecek yerlere yağdır, bizim üzerimize yağdırma diye dua edilir. Dua eden isterse ellerini yukarıya kaldırır, isterse iki işaret parmağı ile işaret eder. Her duada ellerini, içleri göğe doğru tutmak sünnettir. İşte bu yağmur duasında gafil olan insanlar için bir uyarma dersi vardır. Her zaman sonsuz rahmetine ve yardımına kavuşmakta bulunduğumuz ikram ve merhameti bol Allah'ımızı hiçbir an unutmamak ve vesile olan vesileyle ona muhtaç olduğumuzu anlayarak, her vesileyle ona muhtaç olduğumuzu anlayarak yüce varlığına yönelmek ve yalvarışta bulunmak bizim için bir kulluk borcudur. Bir düşünelim zaman zaman bulutlardan topraklarımıza yağan o yararlı yağmurlar kesilse, bunun sonu olarak da ırmaklar ve dereler kurusa, su kanalları bomboş kalsa, acaba bu suları bize kim getirebilecektir? Kaynaklarından daima kırıp duran ve hayatımıza hizmet eden o tatlı ve berrak suları Yüce Allah yerin dibine geçirse, acaba bunları kim bize geri getirebilecektir? İşte de ki, bana bildiğiniz bakalım, eğer suyunuz bir sabah yerin dibine batıp çekilse, Size böyle akıp giden bu suyu Allah'tan başka kim getirebilecektir? Mülk Suresi 30. ayet. Kelimesi, ayet-i kerimesi de dikkat ve düşüncemizi bu noktaya çekmektedir. Artık insanlık için habersiz kalmak ve haktan yüz çevirip körlük etmek asla caiz olmaz. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem bize nakledilen yağmur duası şudur. Allahümme eskene gaysen mugaysen, hanien, meriyen, gadekan Mücellilen seyhan ammen tabakhan. Allahümme eskinen gaysa. Ve la tec'alna minel al kanitin. Ka ka Allahümme inne bil biladi ve ibadi ve halqi minel levai ve ve'dan ki ma la neşku illa ileyke. Allahümme azdera, ve edirlenâ eddar a razkna min barakat is samai min barakati barakatil ardi allahumma inna nesta'firuka innaka kunt afwaran fa bize yardım eden, içimize sinen, bol ve faydalı olup her tarafı kaplayan ve her tarafı sulayan genel bir yağmur ihsan et. Allah'ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini kesmiş kimselerden etme. Allah'ım ileride kullarda ve yaratıklarda böyle bir güçlük ve darlık var ki senden başkasını arz edemeyiz. Allah'ım bizim için ikinler bitir, hayvan memelerini sütle doldur. Bizi göğün bereketlerinden sula ve yeryüzünün bereketlerinden bize ürün bitir. Allah'ım biz senden mağfiret dileriz, şüphe yok ki sen çok bağışlayansın. Artık bize gökten bol bol yağmur yağdır. Küsuf namazı yani güneş tutulması namazı. Güneş tutulduğu zaman cuma namazını kıldıran imam ezansız ve ikamesiz en az iki rekat namaz kıldırır. İmam-ı Azam'a göre gizlice ve iki imama göre de aşikari olarak fazla miktar kıraatte bulunur. Her rekatında bir rükû ve iki secde yapar. Namazdan sonra da güneş açılıncaya kadar kıbleye doğru ayakta veya insanlara karşı oturarak dua eder. Cemaatte de amin der. Böyle bir imam bulunmazsa insanlar bu namazı kendi evlerinde tek başlarına kılarlar. Bunu büyük bir camide kılmak mesjiklerde kılmaktan daha faziletidir. Sahrada da kılınabilir. Küsük namazında İmam Azam'a, İmam Maliki ve İmam Ahmed'e göre hutbe okunmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneş tutulması olayından dolayı namaz kılınmasını, dua edilmesini, sadaka verilmesini öğütlemişlerdir. Hutbe okunmasını emretmemişlerdir. İmam Şafii ile İbni Hacer ve bazı alimlere göre namazdan sonra hutbe okunması müstehaptır. Husuf, yani ay tutulması namazı. Ay tutulduğu zaman, Müslümanların kendi evlerinde tek başına olarak güneş tutulması namazı gibi gizli ve aşikar okuyuşla iki veya dört tekat namaz kılmaları güzel görülmüştür. Bu namazın camide cemaatle kılınması, İmam-ı göre sünnet değildir fakat caizdir. İmam Şafii ile İmam Ahmet ve diğer bazı hadis alimler bu namazın cemaatle kılınması görüşündedirler. İmam Malik'e göre ise cemaatle kılınamaz. İnsanların geceleyin her taraftan toplanıp bunu cemaatle kılmaları güç biriştir. Şiddetli rüzgar, fazla karanlık, geceleyin fazla aydınlık, yer sarsıntıları ve taşkın hastalıklar gibi korkunç olaylar karşısında da güneş ve ay tutulması namazları gibi bir namaz kılınması güzel görünmüştür. Bu gibi arızalar ve olaylar hep Allah Teala'nın azamet ve kudretine hikmetli işlerine delalet eden birer nişandır. Biz o ayetleri, mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. İsra 59. ayet, Kelimesinin beyanı üzerine bu gibi alametleri insanları korkutmak, bunları günahlardan kurtarıp ibadet ve tevbeyi yönetmek için zaman zaman meydana gelen kudret alametleridir. Bunları gören sağduyulu bir kimsenin ruhunda bir korku ve bir heyecan belirir. Gözlerinin önünde Yüce Allah'ın celal ve azameti canlanmaya başlar. Artık o kimse, büyük yaratıcımızın bu alemi ne kadar muntazam ve mükemmel bir şekilde yaratmış olduğunu anlar. Daima o büyük yaratıcının korumasına muhtaç olduğunu kavrar. Bu anlayışla, ezelden beri var olan yaratıcısına döner. Ona saygı için namaz kılar, onun koruma ve yardımına kavuşmak için dua eder. Böylece gafletten uyanır, anlayışlı bir ruha sahip olmak için çalışmış olur. Güneş ve ayın tutulmasının, ne gibi muntazam kanunlar dairesinde meydana geldiği bilinmektedir. Düşünen bir insan için bu kanunları böyle belirli ve mükemmel bir şekilde meydana getiren yürü yaratıcıyı anlamak en yüksek bir görevdir. Güneş şahit tutulmasıyla aydınlık nimeti karanlığa dönüyor, iki parlak kürenin görüntüsünü yoğun bir gölge kaplıyor. Bu durum devam edecek olsa hayatımızda kim bilir ne acı değişiklikler meydana gelir. Halbuki her şeyi bilen, hikmet sahibi, Olan alemlerin yaratıcısı Yüce Allah'ın koyduğu tabiat kanunları buna engel oluyor. Bu korkunç üzüntü verici durum az sonra kalkıyor. O iki kudret kaynağı yine olanca parlaklığıyla aydınlık ve nurlarını etrafa saçıp durmaya başlıyor. Artık bundan dolayı Kur'an-ı Kerim ve Rahim olan yaratıcımıza binlerce, yüz binlerce şükretsek yine kulluk görevimizi yerine getirmiş olamayız. Hiç kimsenin doğmasından ve ölmesinden dolayı ay ile güneşin tutulmayacağını Peygamber Efendimiz beyan buyurmuşlardır. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem çocuğu İbrahim, bir buçuk yaşındayken hicretin 10. yılında vefat etmişti. Onun ölüm gününde güneş tutulmuştu. İnsanlar bu masum yavrunun ölümünden dolayı güneşin tutulduğunu sanmışlardı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Güneş ile ay bir kimsenin ne ölümünden ne de hayata kavuşmasından dolayı asla tutulmazlar. Bunların tutulduğunu gördüğünüz zaman namaz kılın, Yüce Allah'a dua edin. Diğer bir hadis-i şerifte de, Bunlar Yüce Allah'ın alametlerinden iki nişandır diye buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mübar mübarek ifadeleri daima böyle gerçekleri aydınlığa kavuşturmuştur. Her yönüyle pak olan İslam dini, akla ve hikmete uygun olmayan inanç ve davranışlardan büsbütün beri bulunmuştur. Artık böyle yüksek bir peygambere sallallahu aleyhi ve selleme mukaddesliğine kavuşmamızdan dolayı ne kadar şükür sözcülerine kapansak yine de az değil mi? Mekruh vakitler. Beş vakit vardır ki onlara mekruh vakitler denir. Birincisi, güneşin dolmazından bir mızrak boyu, yani beş derece ki memleketimize göre 40 ile 50 dakika arasında bir zamanla yükselişine kadar olan zamandır. <gülüyor> evet Affedersiniz. İkincisi, güneşin yükselip de tam tepeye geldiği zeval anının bulunduğu vakittir. Üçüncüsü, güneşin sararmasından ve gözleri kamaştırmaz bir hale gelmesinden itibaren, batışı zamanına kadar olan vakittir. Dördüncüsü, fecr Sadık'ın doğmasından güneşin doğacağı zamana kadar olan vakittir. Beşincisi ise ikinci namazı kılındıktan sonra, güneşin batmasına kadar olan vakittir. Evvelki üç kere akıl abdinde ne kazaya kalmış farz namazlar, ne vitir gibi vacip olan namazlar, ne de önceki, önceden hazırlanmış bir cenaze namazı kılınabilir. Ne de evvelce okunmuş bir secde ayeti için tilavet secdesi yapılabilir. Bunlar yapılırsa iadeleri gerekir. Bu üç vakitte nafile namaz da kılınmaz. Ancak kılınacak olsa kerahat caiz olur ve iadesi gerekmez. Çünkü bu kerahat nafile namazların sahipli olmasına engel değildir. Bununla beraber bu vakitlerden birine rastlayan bir nafile namazı bozup kerahat vaktinden sonra onu kaza etmek daha fazilettir. Bu üç vakit ateşe tapanların ibadet zamanlarıdır. Onlara benzemekten kaçınmak hattine saygının gereğidir. Diğer iki kerahat vaktinde ise yalnız nafile namaz kılmak mekruhtur. Farz ve vacip namaz mekruh değildir. Cenaze namazı tilavet secdesi de mekruh değildir. Bu iki vakitten birinde başlanmış olan bir nafile namazı kerahatten kurtulması için bozulmuş olursa sonradan onu kaza etmek gerekir. Güneşin batışı halinde yalnız o günün ikindi namazı kılınabilir. Fakat diğer bir günün kazaya kalmış olan ikindi namazı kılılamaz. Çünkü kamil bir vakitte vacip olan bir ibadet nakıs olan yani keraati bulunan bir vakitte kaza edilemez. Keraat vakti ise ibadetlerin noksanlığına sebeptir. Güneşin doğuşuna rastlayan herhangi bir namaz ise bozulmuş olur. Bunun için bir kimse daha ikindi namazını kılmakta iken güneş batsa namazı bozulmaz. Fakat sabah namazını kılmakta iken güneş doğusa namazı bozulur. Çünkü Birinci halde yeni bir namaz vakti girmiş olur. İkinci halde ise namaz vakti çıkmış fakat yeni bir namaz vakti girmemiş olur. Tam zeval anına rastlayan bir namaz farz veya vacip ise bozulur. Eğer nafile ise mekruh olmuş olur. Yalnız İmam Ebu Yusuf'tan bir rivayete göre Cuma günü zeval vaktinde nafile namaz kılınması caizdir ve bir kerahatı yoktur. Zeval vakti son bulup da güneş batıya doğru yönelmeye başlayınca Artık ittifakla kerahat vakti çıkmış olur. Zeval vakti için namaz vakitleri bölümüne bakılsın. Kerahat vaktinde okunan bir secde ayetinden dolayı o vakitte secde yapılabilir. Lakin bu secdeyi kerahat vaktinden sonraya bırakmak daha faziletlidir. Yine kerahat vakitlerinden birinde hazırlanmış olan bir cenazenin namazı o vakitte kılınabilir. Öyle ki faziletli olan bu namazı geciktirmeyip hemen kılmaktır. Çünkü cenazeleri acele etmek memduktur. Güneşin batışından sonra daha akşam namazını kılmadan nafile namazı kılmak mekruhtur. Çünkü akşam namazı geciktirilmiş olur. Oysa ki akşam namazında acele etmekte fazilet vardır. Cuma günü imam hutbeye çıktıktan sonra veya ikamet getirildikten sonra nafile bir namaza başlamak mekruhtur. İki bayram namazından önce ve bayram hutbeleri arasında ve bu hutbelerden sonra bayram namazı kılınan yerde nafile namaz kılmak mekruh olduğu gibi güneş tutulması yağmur duası ve hac hutbeleri arasında da mekruhtur. Bu, hut bu hutbeleri dinlemek lazım gelir. Mekruh olmayan bir vakitte başlanmış olan nafile bir namaz bozulmuş olsa bunu kaza etmek vacip olduğundan ikindi namazından sonra güneşin batışına kadar ve fecrin doğuşundan sonra güneşin bir mızrak boyu yükselmesine kadar kaza edilemez. Mekruhtur. Bununla beraber kaza edilse sahih olur. Diğer keraat vakitlerde böyledir. Ancak başta sıralanan ilk üç keraat vakti böyle değildir. Bunların birinde kaza edilmesi sahih olmaz. Yeniden kazası gerekir. Güneş doğduktan sonra görünüşüne göre bir veya iki mızrak boyu yükselmesiyle keraat vakti çıkmış olur. Artık istenilen nafile ve kaza namazları kılınabilir. Bu namaz belirlemek için başka kolay bir usul de vardır. Şöyle ki çeneyi göğse dayayarak güneşe batmalı. Eğer Güneş ufuktan yükselmiş olmasından dolayı görülemezse kerahat vakti çıkmış demektir.